Bugünkü programımızın destekçisi Süha Oğuz Ertem arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, i̇yi, iyi yayınlar diliyorum. Okan Hoca da telefonda. Ha, evet, Merhaba güzel. Okan Hoca. Merhabalar, iyi İyi günler hocam. İyi günler. Hocam, evet İran-Türkiye sınırındaki depremden... E, Bahsetmek istiyoruz bugün, bilgi rica ediyoruz sizden. Biz programa girmeden önce de Nuray Hocam'la konuşuyorduk. Bu İran depremi olmaktan çok Türkiye depremi gibi görünüyor herhalde değil mi? USGS özellikle Türkiye diye veriyor. Evet, bu gerçekten ilginç bir deprem oldu. Tam yeri aslında bir sürü şey gözleme bir tarafından farklı farklı verildi ama galiba tam sınırda olan bir şey. Evet, evet tam Türkiye, sınırda. İran sınırının e, bulunduğu kesimde çok az bir miktar e, İran tarafında gibi görülüyor. Abim e, USGS, işte Avrupa Sismoloji Birliği, e, Fransızların geoskop, Almanların geofon, böyle bir sürü gözleme var. E, onlar bu defa tek bir anlaşamadılar kendi aralarında. Tabi bizim Kandilli ve Afat'tan da bahsetmemiz lazım. Ama evet. e, görünen o ki Türkiye ile İran sınırına çok yakın bir noktada olan bir deprem. Evet. Bir de yerleşim bölgesi itibariyle herhalde e, Türkiye tarafına daha yakın gibi görünüyor. Yani 25 evet. kilometre falan gibi bir e, uzaklık söz konusu. Evet. evet. Biraz. Yani et... da önemli bir kısmı zaten Türkiye'de e, oldu, bir kısmı İran'da oldu. Tabi e, depremler ve faylar e, politik sınırları tanımıyorlar. O nedenle biz biraz Jeolojik sınırlardan bahsedelim isterseniz Lütfen Şimdi Doğu Anadolu bildiğimiz gibi Hep söyleyip duruyoruz Afrika Daha doğrusu Arap levhasının Anadolu ile çarpıştığı Anadolu'yu her yıl 18 milimetre kadar Kuzeye iteklediği bir yer Tabii Arap levhasının bu Hareketi kuzeye doğru hareketi Doğu Anadolu'nun tamamını Sıkışmasına neden oluyor. Buna Kafkaslar da dahil. Dolayısıyla Gürcistan aşağı doğru indikçe Ermenistan, Azer Azerbaycan ve İran Türkiye ile birlikte çok önemli bir sıkışma bölgesi. Ve bu sıkışma bölgesinde de bu Arap levhasının kuzeye doğru hareketi sonucunda farklı yönlerde faylar ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmı kuzeydoğu, güneybatı. Bir kısmı kuzey batı güneydoğu bir kısmı doğu batı bir kısmı da kuzey güney uzanıyor. Bu çapraz fay dediğimiz türde faylar ortaya çıkıyor. Bu fayların bir kısmı doğrultu atımlı yani bloklarının birbirine göre kaydığı bir kısmı sıkışmalı blokların birbiri üstüne gittiği yönde kuzey güney olanlar ise daha çok açılma niteliği gösteriyor. Ve kuzey güney açılanların içerisinden de büyük ölçüde bugün doğu Anadolu'yu kaplayan volkanlar çıkıyorlar. Ağrı Dağı olsun, Süphan, Nemrut, Karacadağ gibi volkanların hemen hemen hepsi kuzey güney yönündeki açılma çatlaklarını izliyorlar. Doğu Anadolu'da deprem yaratan önemli faylardan bir tanesi çapraz fay denir. Kuzeydoğu güneybatı uzanımlı faylar. bu yaşanan Ağrı depremi de Böyle bir sistemin içerisinde e, Meydana geldi e, Fay çözümleri var Fay çözümlerine baktığımız zaman Bunların e, Ya kuzeydoğu güneybatı Ya kuzeybatı güneydoğu uzanımı Faylar tarafından oluşturulduğunu Söyleyebiliyoruz Şimdi bizim e, Ağrı tarafına baktığımızda İran sınırına yakın Bizden başlayıp İran'a doğru giden Muhtelif faylar var Bunlar en kuzeyde Doğu Beyazıt'tan bir tane fay gidiyor. Ee, 1976'da Çaldıran depremini oluşturan fayın bir tanesi yine İran'a doğru gidiyor. Timur Gölü fayı dediğimiz ya da Hasan Timur fayı dediğimiz bir fay var. Dorutay fayı dediğimiz bir fay var. Saray fayı dediğimiz bir fay var. Bunların hepsi kuzey batı yönünden başlayıp güneydoğuya doğru uzanıyorlar. Türkiye sınırına geçip İran'a doğru gidiyorlar. Bunlara aksi yönde bir başka fay var. Başkale fayı dediğimiz. Nitekiler kuzey batı güney doğu iken bu kuzey doğu güney batı uzanımlı. Ee, bu fayın bir ucu Başkale ilçesinden başlıyor. İlçenin içinden geçiyor. Ve e, bu İran'a doğru uzanıyor. Ve bu olan depremlerin odağının olduğu yerde bu fayın en kuzey doğu ucu. Şimdi baktığımız zaman İran'daki bölgelere bu hoy dediğim denilen yerleşim birini az önce tariflediğimiz Doğu Beyazı'tan ve Çaldıran'dan gelen fayların birbirine kavuştuğu bir yerde ve burada geçmişte de altının üzerinde yediye yakın depremler olmuş. Buranın deprem tarihinde aşağı yukarı yüzlü yıllardan başlayan ve geçtiğimiz yüzyıla kadar uzanan oldukça fazla yıkıcı deprem var. Bu faylardan bir tanesi de Urmiya Gölü ya da bizim e, tam bizim sınırımızın doğusunda olan e, göl içerisinden geçiyor. Ve Salmaz fayı diye bir fay. E, bu fayda az önce bahsettiğim Başkale fayını kesip Saray ve Hasan Timur Gölü faylarına birleşen bir kalın bir zon şeklinde. Şimdi deprem tam bu Salmas fayı ile bizim Başkale fayının ve Saray fayının birbirini kestiği bir noktada ortaya çıkıyor. Çok enteresan o zaman bu. Evet. Ve değişik bir şey oldu. Şöyle ilk deprem 5.8 ya da 5.9 büyüklüğünde e, bu e, normal bileşene fazla olan doğru atımlı bir fay. Yani blokunun bir tanesi hem yana hem aşağıya doğru kayan bir fay. E, i̇kinci fay ise akşam saat 7 civarlarında biri sabah 9'da biri saat 7'de oldu. Bu da 6 büyüklüğünde bir fay. Bazı kaynaklar 5.9 bazıları 6 olarak verdi. Bu saf doğrultu atımlı bir fay. Ee, bir öncekinden biraz farklı. Yani bir öncekinde normal atım bileşeni dediğimiz blokun birinin aşağı doğru kaydığı bir yapı vardı. Bunda ise bloklar tamamen birbirlerine göre yana olarak hareket ediyorlar. Aşağı yukarı bloklarda herhangi bir hareket yok. Şimdi bizim e, bir deprem olduğu zaman bu hangi fay üzerinde oldu sorumuzun cevabı bu. Fay çözümü dediğimiz e, plaj topları şeklinde siyah beyaz toplarla gösterilen şekillerde yatıyor. Bu şekiller bir daire içerisinde siyah ve beyaz alanlardan oluşuyorlar. Siyahlar sıkışan, beyazlar ise gevşeyen kısımları gösteriyor. Buna bakarak ne tür bir fay e, bu depremi üretti bunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi baktığımız zaman sabah ve akşam olan bu iki e, depremin çözümleri birbirinden farklı. Ve bizim bu plaj toplarına baktığımız zaman fayın hangisi olduğunu söyleyebileceğimiz iki düzlem var. Bu iki düzlemden bir tanesi faydır diyoruz bu şekle bakarak. Şimdi e, bu farklılığa e, bakarak e, benim tahminim burada iki ayrı deprem olduğu yönünde. Bunlardan bir tanesi baş kale fayının üzerinde oldu. Bu kuzey doğu güney batı uzanan bir fay. Saf doğrultu atımlı ikinci depremi oluşturan daha erken olan 5.8 büyüklüğündeki ve normal atım bileşeni olan ise muhtemelen İran'dan gelen ve Türkiye'deki saray ve çaldıran faylarına doğru uzanan ikinci fay tarafından oluşturuldu. Bu daha önce de belirttiğim e, İran'daki Salmaz fayı olarak bilinen e, fay. Dolayısıyla e, tabii bu biraz daha araştırılmaya muhtaç, üzerinde çalışılmaya muhtaç ama yüzey kırığı olmaması e, yüzeyde çok araştırma yapmaya imkan vermeyecektir. Belki uydu vasıtasıyla yapılacak çalışmalarla bu sorun biraz daha ortaya konacaktır. Ama benim tahminim kişisel olarak burada iki tane birbirini etkileyen iki ayrı fay üzerinde deprem olduğu yönünde. Ama evet. bunun tabii tek bir fay tarafından üretilmiş olma ihtimali de var. Bunu da belirtelim. Evet. Ama herhalde durum birkaç güne kadar daha net ortaya çıkacaktır evet. herhalde değil mi hocam? Araştırılması lazım. Evet. Şimdi bir de ilginç bir şey burada e, Deprem ivmeleri de e, Orpheus diye bir e, araştırma grubu var. Onların e, yapmış olduğu bu büyük faylarda özellikle altının üzerindeki faylarda ivme kayıtlarını hemen veriyorlar. Burada deprem ivmeleri çok düşük. 25 santimetre bölü saniye kare. Bu kadar düşük olması olağan koşullarda çok fazla bir hasarın olmamasını gerektirir. Aslında birinci depremin ilmesi biraz daha yüksek, 25 santimetre bölü saniye kare, ikincisi 16 santimetre bölü saniye kare. Birincisinin maksimum hızı saniyede 6 santimetre, diğerinin hızı ise saniyede 5 santimetre. Yani yer ve meydana gelen maksimum deprem dalgası hızından bahsediyoruz. Bu düşük bir değer çünkü e, örneğin bir ikinci derece deprem bölgesinde bunun 200 santimetre böyle saniye karenin biraz üzerinde olmasını bekleriz. E, dolayısıyla bu pardon, üçüncü derece deprem bölgesinde e, bu tabii düşük bir değer e, bu kadar çok hasarın görülmesi iki tane temel faktörü gösteriyor. Bir tanesi Depremde çok hasar gören gelenler, güvendik, kaşkol gibi köylere baktığımız zaman bunlar bir derenin kenarında yer alan, alüvyon üzerinde yer alan, çok zayıf bir zeminde yer alan yerler. Özellikle kaşkol köyünün güneyinde e, faydan çıkan suların oluşturduğu travertenler var. Yani bu köyler hem fayın üzerindeler hem de zayıf bir zeminin üzerindeler. Hasarın bu kadar büyük olmasının birinci nedeni bu. Tabi ikinci neden de televizyonlardan izledik. Gitme şansımız olmadı deprem bölgesine ama yapı kalitesinin çok düşük olması. Yani briketten ya da kerpiçten yapılmış. Yapılmış. Ahşap damlı, ahşap ve toprak damlı. Dolayısıyla yapı inşasında Aktif bir fay üzerinde yer aldığı bilinmesine rağmen herhangi bir önlemin alınmadığı, herhangi bir e, mühendislik hizmetinin, zaten köylerimizin de çoğunda yok da işte değilse biraz özenli inşa edilmiş yapıların olmadığı bir yer. E, maalesef tabii e, bu kadar düşük ivmeli bir e, depremde 9 can kaygımız oldukça fazla da e, yaralanma var. Yine her zamanki gibi depreme hazırlıksız yakalandık diyelim. Evet, bu ivme düşüklüğü e, açısından elazığ depremine de benziyor herhalde, değil mi hocam? Evet, evet. Orada Ama ondan çok daha, daha düşük. Bir yükseldi, evet. bir yükseldi. Bu çok daha. Bu, bu çok düşük. Bu yani bu. E, 25 ve 16. Yüzde, yüzde iki buçuk. Evet. Yer çekimi ilmesinin yüzde ikisi iki buçuk civarında. Yani hiçbir hasarın beklenmemesi lazım ama hocamın dediği gibi alivyon e, zemin üzerinde e, ivmeler amplifiye olmuş olabilir. E, herhalde olsa olsa e, bu hasarı biraz onunla açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Yani en çok da yapıdan kaynaklanıyor. Ama hocam yani yüzde iki buçuk da çok düşük. O yapılar çok <gülüyor> yani düşük. çok çok zayıf bir yapı bile dayanır bu depreme. Evet. Ee, bu bir şey değil ama e, muhtemelen e, bir, e, bir başka etki var herhalde. Sizin Tabii. de dediğiniz gibi e, bu alüvyon zeminin etkisi e, önemli olabilir. Evet evet evet. evet. Ee, şey böyle yani. Depremin hikayesi tabi arkasından gelen atçılar var e, oldukça fazla ama buradaki atçılar bir e, Ege bölgesi gibi çok uzun sürmeyebilir. E, Manisa'da olduğu zaman ki Ocak ayının sonuydu neredeyse bir ayı geçti. O ilk olduğunda da bu depremler uzun sürer diye e, söylemiştim. E, gerçekten de hala orada deprem devam ediyor. Devam ediyor. Orası çok farklı bir yapı. Burada çok uzun süre artçı olacağını çok zannetmiyorum. Evet, böl bu bölgede e, ikisi dördün üzerinde e, 24 artçı vardı dün itibariyle. Bugün biraz daha sayısı arttı herhalde. Hocam bir evet. de bu sabah itibariyle Malatya Pötürge'de beş büyüklüğünde bir deprem oldu. Evet. E, ondan hiç e, bilginiz var mı acaba? E, şöyle bir baktım. Yani oradaki ve bizim bu Elazığ'da olan depremin devamında Kütürge civarında evet. büyük ihtimal bu Elazığ'ın bir artısı olarak gelişen bir deprem. Evet. Ki onun arkasından da birkaç tane artçı ortaya çıktı. Ben onu da birazcık daha izlememiz lazım daha doğru bir şeyler söylemek anlamında. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz size sağ olunuz. Teşekkür ederiz evet. hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek Dağılır. üzere hocam. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Evet, telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız vardı. Bu İran-Türkiye sınırındaki e, depremle ilgili e, bu e, hakikaten yani demek ki üfleseniz Evet, yıkılacak. neredeyse bu üflemek gibi bir şey tabi. Evet. Yani herhalde rakamlar doğrudur bana. Yani insanı şüphe düşürecek kadar küçük değerler bunlar. Evet. Mesela Elazığ'da düşük dediğimiz şey 0.2 yerçekimi inmesiydi. Yani yüzde yer yerçekimi inmesi. O da düşük bir değer. Pik pik inme olarak. Evet. Bu yani bir anlık bir inmedir. En büyük değer. Ama şeyde depremi merkezinde yüzde otuzun üstündeydi, yüzde otuz üç civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ama sıfır yirmi bile küçüktür. Yani sıfır yani yirmide bile Elazığ'da o hasarın olması yine bizim yapılarımızın nedenli e, zayıf olduğunun bir göstergesi. Yani sıfır yirmi pik ivmede o kadar büyük hasar görmememiz zaten gerekir. gerekir. Ama bu, bu hiç olacak iş değil. Bu yüzde iki buçuk. Ee, yani buna bunu ama e, tabii bu e, hocamın belirttiği üzere bazı köylerin e, dere yatakları üzerinde kurulmuş olması alüvyon zemin üzerinde hakikaten çok büyük amplifikasyonlar olabilir. Yani e, ne bileyim bir on kat amplifikasyon bile olabilir olmayacak şey değil ama tabii bilmemiz lazım yani oradaki şeye bağlı. Ee, mesela işte çok büyük zemin amplifikasyonu deyince geçen senelerde program yapmıştık Meksiko City'deki durum yani orada e, deprem muazzam tam hatırlamıyorum o kadar büyüyor ki kat kat katlanarak katlanarak gidiyor çok uzakta olan bir deprem muazzam bir deprem haline geliyor Gelebiliyor. yüzeyde ama çok derin Mexico bir City'ye çok uzak olmasına evet, rağmen evet, evet. Ee, bu bu bu biraz şey tabi. Eninde sonunda tabii bu kerpiç yapıların e, sonucu. Yani ker, kerpiç, kerpiç. Şimdi efendim bu kerpiç meselesini bir, bir iki gündür düşünüyorum. E, kerpiç yapılar Türkiye'de tabii azaldı. Zaten Türkiye'de köy azaldı. Yani e, nüfusu yüzde seksen beşi artık kentlerde, kasabalarda yaşıyor. E, köy e, nüfusu çok azaldı. Köylerin özellikle Orta Anadolu'da, Batı Anadolu'da büyük bir kısmı da köylerde apartmanlar var artık yani köy köy köyler eski köy görünümünden çıktı. Evet. Ee, şimdi sakala kala bu sınır köylerinde özellikle doğu Anadolu'da, güney doğu Anadolu'nun beyaz bazı bölgelerinde özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan halkın yaşadığı yerlerde hala biraz birkaç kerpiç birkaç lokasyonda tam ne kadar olduğunu bilemiyorum. ...kerpiç binalar var tabii. Ama bunları şimdi, halletmek kolay herhalde değil mi öyle? Şimdi Ocaf? efendim yani tabii onlar... bu... E, ...eskiden çok daha fazlaydı, onu düşündüm. ve 2007 yönetmeliğine kadar... ...1975 deprem yönetmeliği dahil... ...bizim yönetmeliğimizde... ...kerpiç binaların... E, ...tasarımı ile ilgili maddeler vardı... ...deprem yönetmeliğinde. E, ve onlar pek değiştirilmeden... ...böyle bütün yönetmeliklerde... E, ...tekrarla yer ama kimsenin de bunları uyguladığından haberimiz yoktu. Çünkü yani köylü, köylü e, okuma yazmayı doğrudur bilmeyen bir adam yönetmelik maddesini mühendislik e, hizmeti alarak uygulaması falan zaten söz konusu değil. Yani bir yerde kendi kendimizi kandırıyorduk. E sonra dedik ki yani 2007 yılında zaten Türkiye'de artık bu şey başlamıştı tabii o zaman. E, belli bir noktaya da gelmişti bu kentlere akın. E bunu artık kaldıralım dedik bu, bu kerpiç e, bina yönetmeliği yani kerpiçle ilgili maddeler biraz komik kaçmaya başladı. E, icabında yeni bir ayrı bir yönetmelik hazırlanır dendik ve o, o tarihte de çıkartıldı. Deprem yönetmeliğinde zaten yeri yok. Bunların mühendislik hizmeti alması falan da söz konusu, söz konusu değil. değil. Şimdi efendim, Mühendislik artık, hizmeti alsa zaten artık bakın, çok basit bir şekilde başka yöntemlerle evet, evet. yapılabilir bu bakın, yapılar. Bakın, şimdi biz mesela büyük şehirlerimizde özellikle işte son zamanlarda devamlı gündemimizde İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde deprem tehlikesi altında yerlerde işte kentlerimizi yenilemekten bahsediyoruz. Ee, binlerce, on binlerce binayı hatta yüz binlerce binayı yenilememiz, güçlendirmemizden konuşuyoruz. Bundan bahsediyoruz. Burada burada birkaç tane bin birkaç bin bina vardır. Bunlar bunları fazla olduğunu da sanmıyorum. Bu kerpiç binaları artık devlet himmet etse de buralara mesela gayet güzel prefabrik köy evleri yapılabilir. Türkiye'de prefabrik endüstrisi bunları bu problemleri çözecek kadar ahırlar yapılabilir, yapılabilir. Aynı yöntemle. Yani pek bilinmiyor kamuoyunda. Türkiye'de prefabrik endüstrisi, prefabrik bina endüstrisi çok gelişti. Özellikle son on yıl içinde. Maalesef piyasanın çok durgun olması dolayısıyla onlar kendilerini gösteremiyor prefabrik firmaları. Ama şimdi yeni deprem yönetmeliğimiz de çok güzel bir bölüm hazırlandı onlar için. Çok daha ileri yöntemleri içeren, ileri sistemleri içeren. Şimdi mesela ben hep onu düşünürüm. Yani pek hala bu köylere çok az bir yatırımlar. Devlet o kadar yani başka yere yaptığı e, yatırımlardan kıyas kabul etmeyecek komik rakamlara e, bu, bu yapılar yenilenebilir. Yani 2020 Türkiye'sinde e, Türk, Türk vatandaşı Kerpiç binaların altında telef olmaktan artık kurtulmalıdır. Yani bu, bu ayıp biraz yani. Evet, bu kadar zayıf bir depremde hem de değil evet, mi? Evet. Evet, evet hocam. Ee, dokuz vatandaşımızı kaybettik. Dördü çocuk evet. e, ve e, çok sayıda da yaralanan var. Onlar da hastanelere kaldırıldı. Kerpiç'ten yapılan evlerin özellikle Başkale ilçesinde gelenler köyünde neredeyse tamamının yıkıldığı söyleniyor ki bu da tabii ki önümüzdeki dönem açısından sizin söylediklerinizin bir an gerçekleştirilmesi gerektiğine de işaret ediyor. Yani evet. bu kırsal bölgelerde son zamanlarda çok yıkılıyor daha ziyade kent depremlerini gö görmeye başladık. Niye gördük? Çünkü Türkiye kentleştikçe kent depremlerinin sayısı artıyor. Artmaya başladı tabii. Ee, eskiden daha çok kırsal depremler birinci plandaydı. Eski yönetmeliklerimiz de zaten kırsal e, yapıları dikkate alarak ya e, onlara ağırlık vererek hazırlanmıştı. Şimdi e, işte tabii e, yerel koşullara göre oraları tabii çok soğuk işte e, ağır mesela bu kelpiç binaların en büyük problemi e, ağır tavanları vardır. Yani çok çatıları çok ağır olduğu için çatılar o küt, büyük kütlesi vardır. Göçerler. Duvarlar dayanamaz deprem altında. E, halbuki bugün izolasyon maddeleri izolasyon, su izolasyonu, ısı izolasyonu, teknolojiler o kadar gelişti ki ve bunlar artık Türkiye'de üretilen şeyler yan dışarıdan falan da gelmiyor. Bunların uygulaması gayet iyi yapılıyor. Dediğim gibi bir prefabrik e, yapı kampanyası yapılsa bunların işte ısı izolasyonları vesaire dahil olmak üzere ahırıyla, konutuyla fevkalade ucuza bunlar maliyetlenebilir ve bu, bu, bu tür utançlardan kurtuluruz. Kurtuluruz. Evet. Evet hocam. E, tasarım gözetmenliğinde nereye geldik? Ha, i̇lginç ilginç bir gelişme oldu. Bunu e, özellikle. Şimdi malumunuz e, 2010 9 18 deprem yönetmeliği belli özel konularda e, yani binaları ilgilendiren belli özel konularda ki bunlar biraz daha ileri teknolojiyi gerektiren konular. Bunların başlıcaları yüksek binalar, deprem yalıtımlı binalar yani binaların altına izolatör koyarak deprem yalıtımı sağlıyoruz. Bu, bu binalar... Depremin etkisini yıkıcı etkisini, etkisini azaltmak, sönümlendirmek, sönümlendirmek için. Evet. Evet. Bu uygulamalar giderek yaygınlaşıyor Türkiye'de. Yüksek binalarda malum özellikle büyük kentlerde özellikle İstanbul'da çok arttı ve artmaya devam ediyor. Ve bundan sonra da edecek tabii şu sıralarda biraz inşaat piyasası durgun ama Türkiye'nin potansiyeli gereği ve süre gelen kentleşme çerçevesinde bunlar kaçınılmaz olarak yapılacak. Bu tasarımların bir takım özellikleri var. Bunlar normal binaların tasarımından farklı. Daha bir uzmanlık istiyor. Daha bir bilgi istiyor ve bunların ciddi bir denetim ve gözetim ihtiyacı var. Onun için daha önceki programlarımıza da bunu ifade etmiştik bir tasarım gözetmenliği sistemi oluşturuldu bunu 2018 deprem yönetmeliği bunun teknik gerekçelerini ortaya koydu hangi alanlarda bu tür bir hizmete ihtiyaç vardır diye ve deprem yönetmeliğinde bu konunun idari ve teknik düzenlemesi çevre ve şehircilik bakanlığına bırakıldı daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak bu sistemi kurdu. Bu sistem 2019 yılı başından itibaren bir yılı geçti. Uygulamada bir komisyon vasıtasıyla iki akademisyen ve üç bürokrattan oluşan beş kişilik bir özel binalar komisyonu, vasıtasıyla başvuran bu uzman mühendislere sertifika veriliyor. Belli kriterler gereğince olduk. Yani oldukça iyi hazırlanmış emek verilmiş bir çalışmadır. Bu da e, e, objektif kriterler konuldu. E, i̇şte e, adayların bilgileri özellikle mesleki deneyimleri ve özellikle, ee, sözü edilen e, uzmanlık alanlarındaki yani genel genel değil özel alanlardaki bu demin söylediğim aslında 5 tane alan tanımlandı. Bu 5 alanda uzmanlıklarını e, belgelemeleri söz konusu. Ciddi bir inceleme yapılıyor ve buna göre e, şimdiye kadar 60'a yakın e, başvuru oldu. 20 e, kişi şimdiye kadar e, bu belgeyi aldı ve uygulamada Bir başladı. sertifika mıdır bu hocam? Sertifika. Sertifika evet, veriyorsunuz. Evet. Bunu kimlerin gözet... dikkate alması gerekiyor? Yapı sahiplerinin mi? Evet. Şimdi yapı sahipleri o bu kapsam, bütün binalar bu kapsama girmiyor. girmiyor Ama bir yüksek tabii. bina yapacaksanız örneğin, yapı sahibi olarak e, bir e, tasarım mühendisine proje yaptırıyorsunuz. Bir de tasarım gözetmenine bunu kontrol ettirmeniz lazım. Yani aslında Projeyi bir, kontrol ettirmeniz lazım. Tam izleyen. kontrol değil bu. Bu kontrol şöyle bir şey. E, özellikle e, tasarım gözetmenleri proje yapımı, yani kontrol genellikle yani Türkiye'de öyle yapılır. Nihayette yapılır. Nihayette yapılır. yapılır. Evet. Yani iş bittikten sonra birisi evet. de kontrol eder. Burada öyle değil. Süreci. Evet. Daha bir sürecin yok. başında devreye girmek üzere. Son çok önemli. Sonuna evet. kadar e, şaban bir şey. E, ve bunun çok başarılı örnekleri de e, görüldü. Ama dediğim gibi işte özellikle Tam son bir yılı içinde inşaat piyasası o denli daraldı ki Türkiye'de. E, o nedenle başvurular da biraz az oldu. Aslında çok daha fazla başvuru olacağını. Ama üçte ediyoruz. bir sonuç almışsınız. Bu da çok kötü bir şey değil herhalde, e, değil tabii, mi? Tabii tabii. Evet. Yani hayır, sayıca daha fazla daha şey olacağı muakkaktı ama çünkü bu arkadaşların yani belge alanların hepsi de çok yoğun iş yaptıklarını sanmıyorum. Çünkü çok az piyasada iş var. Yani evet. yeni yeni proje yapımı bilmiyorum. Bundan sonra artık ekonomik durumdaki gelişmelere bağlı olarak belki piyasa açıldıkça bu konularda gelişecek. Ama her halükarda bu o, Türkiye inşaat piyasasında olumlu karşılandı genel olarak. Bu 20 uzman Türkiye çapında değil mi evet, hocam? Tabii tabii. tabii. Sadece İstanbul'a veya Marmara bölgesine şey böyle bir şey söz konusu Yere, değil. Yerellik söz konusu değil. Evet. evet. Ee, Şimdi bu iyi karşılandı. Belediyeler iyi karşıladılar. Ee, e, mühendislik kuruluşları iyi karşıladılar. E, e, fakat tabi belli eleştiriler vardı. Bu çünkü e, başta da belirttiğim gibi deprem yönetmeliğine konulan bir maddeden kaynaklanıyordu bu uygulanma. E, Tercih bunun bir kanun maddesi ile e, tanımlanmış olması e, uygun olacağı düşünülüyordu. Ben nitekim... Son günlerde yapılan e, imar kanununda, 3194 sayılı imar kanununda yapılan son değişikliklerle, ki bu da e, 14 Şubat'ta yayınlandı resmi gazetede, e, aslında bir torba kanunun içinde. İçinde. <gülüyor> yani kanun ismi Bu da çok ver, kafayı karıştırıyor değil mi hocam? Maalesef yani e, kanun ismi veremiyoruz ama... Ee, bu Torba Kanunu'nun e, dokuzuncu maddesinde e, şöyle bir isterseniz izin verirseniz okuyayım. Lütfen hocam. Ok, ok, e, bir e, ibare yapıldı, verildi. E, şimdi bir dakika bilgisayardan bakıyorum. Evet. E, şimdi şunu söyleyeyim. E, e, bu o, uygulama deprem tasarımı dolayısıyla devreye girdi. Ancak meclisteki konuşmalar sırasında bunun genelleştirilmesi daha uygun görülmüş. Yani yalnız deprem değil. Bütün tasarım alanlarında yani ama şimdi okuyacağım şekilde depremden burada bahsedilmiyor. Tabi deprem Türkiye'de en önemli tasarım girdisi ama e, özellikle sözünü ettiğimiz şey. Ama bu, bu, bu, e, bu fıkra e, çok şey yazılmış. Genel yazılmış. Bakın okuyorum. İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren Özellik arz eden binaların projeleri bu alanda bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılır. Çok güzel hocam bu değil mi? Bu gayet, genişletme iyi. Gayet değil. güzel bu. Bu, bu şimdi... Fule ulaştırmıyor. Yani aksine... Bu, bu iyi, iyi kaliteli bir, kaliteli bir kontrol mekanizması Çok kurulmasına. Güzel. Çünkü artık bu genel çerçeve içinde yönetmelikler bunların ayrıntılarına girebilir. Nitekim bu şimdiye kadar yapılan uygulama dediğim gibi bir bakanlık tebliği, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tebliği çerçevesinde yapılmıştı bugüne kadar. Şimdi... Ee, bakanlık yönetmelik çıkartacak. yani O tebliği bir yönetmeliğe dönüştürecek. Ama şimdi bunun tabii kanuni bazı çok daha sağlam olmuş olacak. Evet. Ve uygulama alanı bu dediğimiz gibi yani yalnız deprem tasarımı için değil. Özellik arz eden e, ileri tasarım teknolojilerinin kullandığı bütün alanlarda bu sistem devreye girmiş olacak. Bence çok olumlu bir hayırlı bir gelişme. gelişme bu. Evet. Evet. Evet hocam. Bu arada çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'da bir toplantı yaptı. Bu toplantı Haliç Kültür Merkezi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İstanbul'daki belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare Toplantısı Adı altında bir toplantı yaptı vali beyin de katıldığı bir toplantı ve burada yaptığı açıklamada Türkiye'de 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık diyor bakan evet. toplu konut İdaresi başkanlığı ile 1 milyon sosyal konut yaptık evet. ve dönüştürülmesi gereken birçok alanda projeler başlattık. Bakanlığımız bünyesinde 2019 yılında 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başladı ve bunun 25 bini İstanbul'da diyor. İstanbul'daki projeleri de Başakşehir, Üsküdar, Fatih, Ataşehir, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar'da birçok ilçe, e, e, ilçede başlattık. Gazi Osman Paşa'da devam ediyor projeler başlattık. E, Kağıthane'de de yine aynı şekilde projelerimiz devam ediyor diyor. Burada çok önemli bir şey var hatırlayacaksınız hocam. 2019 yılı Nisan ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütün il ve ilçelere bir tamim yayınladı. Ve özellikle riskli ve ağır hasarlı binaların bulunduğu alanların bildirilmesine ilişkin... İstanbul'da 39 belediyeden, 39 ilçeden sadece 12 tanesi bunu bildirmiş. Türkiye'deki 81 ilin valiliklerinden dönen cevapları ise belirtmiyor. Ama bu konuda yeniden bir talimat çıkartmış. Gene eski talimata hatırlarsak 3 ay idi süresi. Ama o süre içinde sadece 12 ilçeden yanıt gelmiş. Önümüzdeki dönemde bunu hızla gerçekleştireceğiz diye de e, yeni bir vaatte bulunuyor. E, ve vatandaşlara da bir çağrısı var. Bir kez daha analarımıza alamasın, ocaklarımıza ateş düşsün istemiyoruz. Bir kez daha yeşilyurt apartmanı gibi binaların altında çocuklar, anneler, babalar kalsın istemiyoruz. Vatandaşlarımızdan da özellikle şunu rica ediyorum diyor. Gelin riski binalarımız için risk tespiti talebinde bulunalım. Biz bu birlikteliğe destek vereceğiz. Belediyelerimizle birlikte el ele verelim. Evet bu da önemli bir mesaj çünkü e, kamu yönetiminin bu konuda e, aktif olması gerektiğini hep söylüyoruz ama aynı zamanda vatandaşlarımızın da e, bunu kendi e, hayatları ailelerinin i̇şte tabi orada büyük problem var yani vatandaş maalesef, evet, vatandaş e, büyük bir ihtimalle e, sağlam olmadığı konutunun e, deprem risk analizini yaptırmaktan çekiniyor ya binam yıkılırsa ...ben açıkta kalırsam veya yıkıldıktan sonra yapılacak bina, ...işte orada bir takım maddi endişeler devreye giriyor. Acaba yeni yapılacak bina bu kadar büyük mü olacak? Şimdiki kadar büyük mü olacak? Daha küçük mü olacak? Vesaire gibi. Yani bu bu tabii başa çıkması çok zor bir psikolojik durum. Ama bu da bir gerçek. Tabii. Bu da bir gerçek şimdi yani ama öte yandan da işte konu o kadar o kadar karmaşık ve e, e, maalesef çözümü zor bir konu ki yani vatandaştan da çok bir şey beklememek lazım. Devletin ee, şimdiye kadar yaptığı ihmallerin sonucu bu Maalesef. Ee, ben hep şunu söylüyorum Ge yani Geride 20 bu, yıl var şu Bu hocam. vesileyle şunu söylüyorum Bugünden itibaren yaptığımız binalar içinde 20 yıl sonra aynı şeyleri söyleyecek evet, miyiz evet. Yani muhtemelen söyleyeceğiz, söyleyeceğiz gibi görünüyor Yani işin acı tarafı bu Hala e, evimizi düzeltemedik Yani bunu bu, bu, bu noktaya Geleceğimiz belliydi Zaten şu, şu anda İstanbul'da veya büyük kentlerimizde riskli dediğimiz binaların pek çoğu son 20-30 yılda yapılmış binalardır. Aslında bunlar işte gece kondu mantığı, mantığıyla yapılmış, ruhsatsız büyük kentlerin gece kondu, artık modern gece kondu bölgeleri diyelim oralarda yapılmış. ya yani 20 yıl demeyelim de 30 en fazla 40 yıl içinde yani 1980'den bu yana. Ee, özellikle İstanbul'da yapılan binalar. Evet. Ee, tabii problem çok büyük. Yani bu bakanın e, çabaları tamam takdire değer. Yani e, her. Ama bir ilerleme her, gerçekleşti. Her, tık, herkes tık. bir şey yapmaya çalışıyor. Kabul edin. Problem çok büyük. Öte yandan belediye işte biliyorsunuz yani e, son zamanlarda gündemde işte bir e, e, depremdeki kayıp deprem kayıpları tahminleri e, güncellendi. Bununla ilgili burada. Boğaziçi Üniversitesi e, e, Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma enstitüsünden eser çaktı hanım ve arkadaşlarıyla e, toplantılar yaptık. Burada program yaptık. E, bu o, bu bir ilk e, aşaması e, bu o, çalışmanın yani yani herhangi bir deprem durumunda İstanbul evet. ve binalar nasıl etkilenicek evet, evet, üzerine yürütülen evet. oldukça Ay, detaylı bir çalışma. Ve çok detaylı ama evet. tabi İlk aşaması bunun. Evet. Şimdi bunun detaylandırılması söz konusu. Daha önceki toplantılarda da bahsettik. Geçen ay belediye e, bu ikinci aşaması yani bu ilk aşamadan sonra e, bunlar biraz kaba tahminlerdir. Yani e, doğru aslında mevcut bina envanterine göre... E, Bir projeksiyon e, yapılıyor. projeksiyon yapılıyor. Belli senaryo depremleri altında. Evet. Hem binaların hem altyapının Bütün şehri etkileyecek bir depremde Bütün altyapının da Nedenli hasar görebileceği konusunda Tahminler yapılıyor Bunlar çok önemli ve faydalı çalışmalardır Ama tabi iş aksiyona geçince Yani bu riskli binaların Yenilenmesi veya güçlendirilmesi söz konusu olunca daha ayrıntılı çalışmaların bu binaların nerelerde hangi binalar olduğunu belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor. Şimdi belediye bu çalışmanın içine girmiş durumda. Yani söz vermişlerdi zaten deprem çalıştayında. Şimdi bir işte ben daha önce bahsettiğim benim de dahil olduğum bir akademik danışma kurulu kuruldu bu amaçla. İlk toplantısını geçen ay yaptı. Sanıyorum işte ayda bir toplanacak bir. Ne? kalabalık bir. E, 30 kişi falan 30 vardı sanıyorum bir, yani evet. e, şey olarak e, genellikle İstanbul'daki dört üniversiteden ve meslek kuruluşlarından gelen temsilciler vardı. E, bir alt komisyon kurulacak şimdi daha spesifik çalışmaları yapmak üzere daha sonra bu büyük komisyona ana komisyona çözüm önerilerini getirmek üzere şimdi anladığım kadarıyla o alt komisyon kurulma aşamasında şu mu yapılacak hocam daha önce de yapılan bir çalışma vardı hem deprem için İstanbul için İstanbul'da deprem master evet. planı hazırlanmıştı arkasından hemen Zeytinburnu projesi oluyor. Ona benzer çalışmalar. Ona benzer Onlar çalışmalar. Onlar şimdi tabii update ediliyor. Arada, tabii. Aradan işte 20 seneye yakın zaman geçti tabii e, yöntemler de gelişti, Doğru. imkanlar gelişti, e, bir, teknoloji, bir, teknoloji gelişti. gelişti, hesap imkanlarımız gelişti, bilgisayarlar gelişti vesaire. Şimdi işte o arayış içinde e, bu komisyonun görevi e, o orada kullanılacak yöntemleri uygulamak ve ilk aşamada. Seçilen 3 pilot ilçede İstanbul'da bu uygulamaları yapmak. Evet. evet. Bir müzik parçası dinleyelim. Evet. Ee, soluk alalım ondan sonra evet. ikinci bölüme geçelim. Sen aldık ne de sana satacağız İstediğin ver bana, yoksa sen taştan, biz açtan taraf olacağız. Ah, istediğin var bana, yoksa sen taştan. I'm tired of full jazz. hani gibi yakışlar bu hayatın eşbandı sözü maldı nereden sanasettir ne satın... Evet açık radyodayız 94.9'da müziğimizi tamamlamadan programa girdik çünkü zamanımız azaldı. Altın saatler programındayız. Nuray Aydınoğlu hocamla birlikteyiz. İlk ee, ilk girişte Profesör Doktor e, Okan Tüysüz hocamızla ...İran-Türkiye sınırındaki depremleri... ...hatta Malatya-Petürge'de... ...bu sabah gerçekleşen... 5 büyüklüğündeki depremi... ...konuştuk. Ee, şimdi... E, ...ben hocam bakanın... ...belirttiği önemli bir nokta var... ...dileriz gerçekleşir... ...diyor evet. ki... E, ...bakanlık bünyesinde... ...bir komisyon kuracağız diyor... E, ...ve bu komisyonda... ...sivil toplum örgütleri... ...odalar... Bunun altını çiziyorum. Odalar uzun zamandan beri hükümet tarafından, Ankara tarafından ilk defa ifade edildiğini de vurgulamak istiyorum. Doğru. Evet. Evet, tekrarlıyorum. Sivil toplum örgütleri, odalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarından temsilciler ile valiliğin yer alacağını bildirdi. Bu bunu bir vaat olarak kenara kaydedelim. Ondan... Olması gereken, özlenen bu, durum bu. Tabii yani evet. gayet tabii. Ve tabii arkasından da o komisyonun e, görev tanımının ne olacağı, nasıl çalışacağı, ne tür önlemler alacağı da e, ayrı bir mesele. Ona da bunlar netleştikten sonra bir programda yer veririz diye düşünüyorum hocam. Evet kaldığımız yerden bence devam edelim. Çünkü e, gerçekten... İstanbul'da belirtilen risk senaryosu diyelim ona, Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasıthanesi'nde Eser Hoca'nın başında Yok. bulunduğu ekip tarafından gerçekleştirilen rapor 2019 yılında... Yükşehir Belediyesi'ne verildi. Hatta yılında bir önceki yönetime teslim edilmiş. Teslim edilmiş, evet. Ancak açık, daha evet. sonra açıklandı. 2019'da açıklandı. Evet. evet. Ee, <gülüyor> ve ona ilişkinde 30 kişilik bir, alt, bir danışma kurulu, danışma kuruluna da bağlı bir alt komisyon evet. devreye girecek. Onun faaliyetlerini de yakından takip etmeye çalışacağız. Evet. Evet. evet. Evet geldiğimiz nokta itibariyle İstanbul'da birbirinden çok farklı belediye faaliyetleri yürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri yürüyor. Benim bir tek endişelendiğim bu kadar geniş birbirinden çok farklı çalışma ve projenin önümüzdeki dönemde Ayak bağı olup öncelikleri kaybetmemize yol açıp yol açmayacağı hocam. Yani burada çünkü kaynak açısından ciddi bir sorun olduğunu biliyoruz. 2019 bütçesinde açık olduğu gibi 2020 bütçesinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde açık olduğunu biliyoruz. Ona rağmen bu kadar geniş alanda birbirinden çok farklı projelerin gerçekleştirilmesi biraz zor olacak gibi ciddi bir endişem var. Zor olmanın da ötesinde biraz önce de belirttiğim gibi öncelikleri kaybetmemize neden olur mu? diye de e, soruyorum. Ne dersiniz hocam? İşte tabii ki imkanlarla e, hedefleri e, bağdaştırmak lazım. Evet. E, dediğiniz gibi bütçe imkanları e, giderek zorlaşıyor. Türkiye'nin ekonomik durumu, belediyelerin borçluluk durumu vesaire hepimizin bildiği konular ama tabii e, politik olarak da verilmiş bir takım sözler var halk halkın beklentisi var evet. e, politik acı e, iki <gülüyor> iki şeyin arasında e, kalıyor tabii yani e, halka verdiği sözleri yerine getirmek durumunda ama bir yandan da bunları nasıl yapacaksınız bunları realize etmenin zorlukları var Zaten herhalde politikacılığın ustalığı da burada yani. <gülüyor> ustalığı gösterecekler diye umuyoruz. Evet. Yani evet. az kaynakla çok iş başarabilmenin evet, olabildiğince, yolunu olabildiğince, bulmak lazım. Evet. Haluk Gerçek Hoca ile yaptığımız programda da vurgulamış da kaynakların azlığını bu anlamda küçük mikro projelerle ulaşımı rahatlatacak. İstanbul'daki ulaştırma sorunlarını evet. rahatlatacak. Bazı önlemler alınabilir olduğunu belirtmişti. Hemen hemen her alanda büyük iddialı projeler yerine hakikaten her gün hayatımıza dokunan İstanbulların yaşantısını evet, evet. düzeltecek önlemlerin alınması evet. ve uygulanması çok yararlı olur diye düşünüyorum. Sizde başka konu var mı hocam? Nasılız? E, hayır. Ben, ben bu, o zaman bu, ben... bu uh, ihmal ettiğimiz bir konu vardı. İş cinayetleri uh, raporunu uh, aktarmakta. 2019 yılının sonuçlarını aktarmakta biraz geciktik 2019 yılında en az 1736 işçi vatandaşımız iş cinayetlerinde maalesef yaşamını yitirdi bir ay ay özetlemek gerekirse Ocak ayında 159, Şubat ayında 127 Mart ayında 114, Nisan ayında 153 Mayıs 164, Haziran 131 Temmuz 178, Ağustos 149, Eylül 147, Ekim 158, Kasım 129, e, Aralık ayında da e, 127 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti e, gerçekleşen e, çeşitli kazalarda ve e, bunların iş kollarına göre de baktığımız zaman, çok büyük bir değişiklik yok. Tarım orman işkolu, inşaat, yol işkolu ve taşımacılık işkolu maalesef gene bışı çekiyor. Yüzün altında tek bir ayımız yok hocam. yani en düşük ay biraz önce rakamları belirttim. Mart ayında 114 işçi vatandaşımız... hayatını kaybetti, e, hemen Ocak ayını da özetlemek istiyorum. Ocak ayında da e, evet son sayfamızda e, 112 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bunlardan 94'ü ücretli, 18'i kendi nambe hesabına çalışanlardan oluşuyor. E, cinsiyet dağılımı açısından 12 kadın işçi, 100 erkek işçi. Kadın işçi e, ölümleri genellikle tarım, tekstil, ticaret, büro, sağlık, konaklama ve genel işler iş kollarında gerçekleşiyor. Biri 14 yaş ve altında olmak üzere 3 çocuk işçi yaşamını getiriyor. Bu, bu kayıplara kayıtlı ve kayıtsızlar dahil değil mi? Ee, evet. Hepsi, kayıt, hepsi ama içeride. şu yani her seferinde de e, iş sağl işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi... E, belirtiyor en az diyor yani ulaşabildiklerimiz evet, yani kayıt itibari. dışı, evet, kayıt da dışı olanlar kayıt dışı olanlar var bilinmeyenler evet. var e, onları da işte çeşitli mühendislerden aldıkları veya da sendikalı işçilerden aldıkları e, bilgilerle e, gerçekleştiriyorlar 51 yaşında ve üstünde çalışırken ölen 28 emekçi olduğu belirtiliyor Ocak ayında 7 göçmen mülteci işçi yaşamını yitirmiş. Ağırlık gene Suriyelilerde. İşte ben de özellikle onu demin düşünerek sordum. Herhalde evet. muhtemeldir ki bu sayı pek daha fazla olabilir. Bu, bu Elbette. Göçmen işçileri. Zaten güncelleme yapıyorlar. Yeni bilgiler evet. geldikçe evet. eski ayların ve yılların güncellemesini yapıyorlar. En fazla ölüm nedenleri yüksekten düşme, ezilme, göçük Trafik, servis kazası, kalp krizi, intihar bile var bunların içinde. Şiddet var. Zehirlenme, boğulma ve patlama yanına da var. Yani yangınlar da dahil. Tablo hiç iç açıcı değil. Evet. Maalesef yüzün altında gerçekleşen bir tek ay bile yok. Yüz bile tabii korkunç bir rakam Bu kayıpların anlar. zaman içinde değişimi azalma yönünde... Gelişiyor mu? İşte, yani e, yıllar itibariyle. Maalesef. maalesef, yani maalesef. Tek, tek tek de azalmıyor. Evet, yani yani. E, azalmıyor. Yani, Tabii mesela bir e, Soma maden kazası olunca birdenbire evet. e, çok yükseliyor. Ama e, inşaat e, sektörünün bu kadar e, daralmış olduğu Durgun bir olduk, dönemde evet. bile bu evet. rakamların olması gerçekten içler acısı bir duruma işaret ediyor. İşte 2019 yılına bakarsak Ocak ayında 159 Aralık ayında 127 işçi vatandaşımız evet. hayatını kaybetmiş. Evet. Maalesef hiç iç açıcı bir durum değil ve bunu önlemek için de alınan tedbirler de çok yetersiz. Kanunun uygulamaya girmesi bile Çeşitli alanlarda iş güvenliği kanunun e, ve yönetmeliklerinin e, uygulamaya sokulması bile geciktiriliyor. E, yıl, e, i̇leriki yıllara e, şey yapıyor. E, atılıyor maalesef. Evet hocam, e, bugünkü programı burada kapatabiliriz. Evet. E, evet, kısa bir özet yapmak gerekirse Okan Hoca ile İran-Türkiye sınırındaki depremi depremleri ve Malatya Pötürge'deki son bu sabah gerçekleşen beş büyüklüğündeki depremi konuştuk. Onun dışında tasarım gözetmenliğinde geldiğimiz oldukça iyi bir noktayı siz özetlediniz. Evet. Sağ olun. Ve bir de bu İstanbul'da riskli binalarla ilgili yürütülecek çalışma hakkında bilgi verdiniz. Bakanın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un e, vaat ettiklerinden de bahsettik. Önümüzdeki dönemde bunların gerçekleşmesini evet. heyecanla bekliyoruz ve izleyeceğiz. Evet. Diyelim. Evet. Evet efendim. E, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinlediniz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.